Bertolt Brecht, 10 Şubat 1898, 14 Ağustos 1956 Balkan Savaşı Yaşlı, hasta bir adam yola düşmüş gidiyordu. Derken dört genç adamın üstüne çullandı ve varını yoğuna aldı. Yaşlı adam üzgün üzgün yoluna devam etti. Ama az sonra bir köşe başında baktı ki haydutlardan üçü dördüncüye çullanmış, çalınan malları ondan almaya çalışıyor. Kavga sırasında kendisinden çalınanların yere düştüğünü gören yaşlı adam onları sevinçle yerden aldı ve hemen oradan uzaklaştı. Fakat vardığı ilk kentte yakalandı ve yargıcın önüne çıkarıldı. O dört genç yine biri olmuş, gelmiş kendisini suçluyorlardı. Yargıçsa şu kararı aldı. Yaşlı adam her şeyini gençlere vermek zorunda. ''Çünkü'' dedi Bilge ve Adil Yargıç, ''verilmezse bu dördü ülkede karışıklık çıkarabilir.'' Ars Talep şarkısı Nehrin aşağılarında pirinç var. Yukarılarda yaşayanların ise ona ihtiyacı. Depolarda kalacak olursa eğer daha pahalıya gelir onlara. Mavdayı çekenlere daha az pirinç düşer. Benim içinse iyice ucuzlar. Hem pirinç nedir ki aslında? Ne bileyim ben pirinç nedir? Pirinç nedir bilen var mı? Allah bilir pirincin ne olduğunu. Benim bildiğim sadece onun fiyatı. Kış geliyor. İnsanların ihtiyacı giysi. O halde bolca pamuk almalı onu depolamalı. Soğuk olunca giysiler pahalanır. Tezgahlarda çok yemmiyor ödenir. Gereğinden fazla da pamuk birikir. Hem nedir ki pamuk aslında? Ne bileyim ben pamuk nedir? Pamuk nedir bilen var mı? Allah bilir ne olduğunu. Benim bildiğim sadece onun fiyatı. İnsan gereğinden fazla yemek yer. Böylece giderek artar fiyatı. Yiyecek olması için daha çok insan gerekir. İşçiler ucuza yemek yapar ama yiyenler onu pahalılaştırır. Ve giderek daha az insan kalır. Hem nedir ki insan aslında? Ne bileyim ben insan nedir? İnsan nedir bilen var mı? Allah bilir insanın ne olduğunu. Benim bildiğim sadece onun fiyatı. Çay demlerken gazete okumak. Sabah erkenden gazete okuyorum. Papa'nın çığır açacak planlarını ve kralların, bankerlerin ve petrol baronlarının. Bir gözümse suyu ısındıkça bulanıklaşan ve kaynamaya başlayan ve yine durulan Sonunda da taşarak ateşi söndüren çaydanlıkta. Hollywood. Her sabah ekmeğim kazanmak için gidiyorum yalanların satıldığı pazara. Umutsuzca giriyorum satıcıların arasında sıraya. Çeviri Hilmi Tezgör.